Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin rabbi olan Allahu Teâlâyedır Seat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Alemlere rahmet olan Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Küba'da 12 gün kalmışlardı. Şimdi Küba'dan yola çıkıyordu. Ranuna Ovası'nda yeryüzünün kucağında cuma namazı kılıyor, kıldırıyorlardı. Kasfatlı devesindeydi. Peşinde sadık yaranı Hz. Ebu Efendimiz vardı. Sağında ve solunda ana tarafından dayıları oğullarından silahlı yüz mümin adam vardı. Nur kervanı gidiyordu. Ayet ayet sure sure gidiyordu. Medine nice zamandır yolunu bekliyordu. Sevgilinin şehri olmak için nice yıllar beklemişti. Şimdi uslat zamanıydı. Sevgili Medine'ye geliyordu. Uhud ne hallere giriyordu kimse bilemezdi. Ama Uhud dağı ola ki asırlardır bugünü bekliyordu. Dağlar ıssızdı. Dağlar bağrında nice haller içreydi. Dağlar sevgililere mekan olurdu. Sevgililer dağlara yaslanırdı. Dağlar tam bir tefekkür mekanlarıydı. Bir gün Peygamber Efendimiz Uhud'u temaşa ediyor ve Uhud'a sesleniyordu. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz buyuruyordu. Peygamber Efendimiz Medine'ye vasıl oluyordu. Nur kervanı adım adım Medine'ye geliyordu. Çevresindekiler sevinçten ayakları yerden kesiliyordu. Yer yer tekbir getiriyorlar, Medine yollara düşüyordu. Medine'liler evlerinin damlarına çıkıyor Medine'liler hurma ağaçlarının dallarına çıkıyorlardı Gönülleri bütünleşmişti Gönüller deryalara dönüşmüş Deryalar dalga dalga yükseliyordu Tekbirler getiriyorlardı Tekbirler yeri göğü inletiyordu Kuşkusuz Uhud bu coşkuya katılıyordu Elbette Medine'nin ruhu bu coşkuya katılıyordu Medine'ye giriyorlardı Tekbirler daha bir yükseliyordu. Kadınlar ve çocuklar, gönüllerini bütünleştirmişlerdi, dillerini bir eylemişlerdi. Hep bir ağızdan hep bir gönülden. Talal be tualeyna minteni yeterlu ve ve cabet şükürü aleyne ma daa lil lahda. Ey yehal mebuuthfina, jed bir emir muta.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 Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, Senin sevginle doluyuz. Kadınlar, çocuklar, Bu manaları muhteşem bir name ile söylüyorlardı. Yüreklerine düşen, Şu manalar ne kadar asildi, Ne kadar hoştu, Ne kadar güzeldi. Sevgili geliyordu, Sevenler yollarına düşmüştü. Sevgili görününce, Gönüllere bir mana düşüyordu Bu mana dillerde dalgalanıyor Gönüllere huzur veren namelere dönüşüyordu Sonra bu manalar, bu nameler Ümmetin gönlüne dökülüyordu Ümmetse kıyamet salvağına kadar Bunu söylüyordu, özlüyordu Hasret-esret yanıyordu Hep tekrar tekrar söylüyordu Dillerde talal ve dur aleyna vardı bir taraftan da Muhammed geldi Allahu Ekber, Allahu Ekber Muhammed geldi, Muhammed geldi diyorlardı Sevinçten savruluyorlardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nur cemaliyle, tatlı tebessümleriyle Onları selamliyorlardı Kasvaatlı devesi de yavaş adımlarla yürüyordu Çevresindekiler Ya Resulallah bize buyurun Bizi şereflendirin Sedaları üst üste geliyordu Peygamber Efendimiz Hayre erin, deveye yol verin, ona gideceği yer buyrulmuştur buyuruyorlardı. Kasva yavaş yavaş yürüyordu. Nazlı bakışlarıyla bir sağa bir sola bakıyordu. Kasva Malik bin oğullarına ait, evlerin yanına geliyor ve oradaki boş araziye çöküyordu. Peygamber Efendimiz kasvasından iniyordu. Ama Kasva az sonra kalkıyor, biraz ilerliyor... Soraya tekrar aynı yere geliyor ve çöküyordu. Boynunu ve göksünü yere uzatıyor. Tatlı tatlı sesleniyor. Belli ki burası burası diyordu. Naçar oğullarının minik kızları Peygamber Efendimize, biz Naçar oğulları kızlarıyız. Muhammed'in akrabalığı, komşuluğu ne hoştur. Peygamber Efendimizin gül yüzleri bir ay parçası gibiydi. Nur saçıyordu. Tebessüm buyuruyordu menik kızlara Beni seviyor musunuz diyordu Onlar evet seni seviyoruz Ya Resulallah diyorlardı Peygamber Efendimiz Allah biliyor ki Vallahi ben de sizi seviyorum Peygamber Efendimiz İnşallah menzilimiz burasıdır buyuruyordu Böylece hicret noktalanıyordu Alemlere rahmet olan Kime misafir olacaktı Bu şeref kime nasip olacaktı Ümmetin gönlünde ayrı bir yere sahip olacaktı. Devlet kuşu kime konacaktı? Peygamber Efendimiz akrabalarımızdan hangisine ev buraya daha yakındır buyuruyorlardı. Naccar oğullarından Ebu Eyüp El Sari hazretleri heyecanla öne fırlıyordu. Ey Allah'ın Resulü benim evim daha yakındır. İşte şu ev diyordu. Peygamber Efendimizin misafir olacağı ev de belli oluyordu. Peygamber'e yakın olacak bu şerefli mümin Ebu Eyyub El Ensari oluyordu Medine peygamber şehri oluyordu Medine alemlere rahmet olana yurt oluyordu İsmi Yesrib'ti Ama bundan böyle Medine'yi münevvere oluyordu Nurlu Medine oluyordu Medine insanlığın gündemine giriyordu Artık dünyanın gündeminden hiç düşmeyecek bir konuma yükseliyordu. İnsanlığın yükselişine iklim olacak bir insanlık şehri oluyordu. Medine sevgililer için kutlu bir kent oluyordu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarından Bera bin Azib radıyallahu an, alemlere rahmet olan Medine'ye teşrif ettikleri günü şöyle dile getiriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Medine'lilerin onun gelişine sevindikleri kadar hiçbir şeye öylesine sevindiklerini görmedim diyordu. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh ise, ben Resulullah'ın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak ve daha azametli hiçbir gün görmedim diyordu. Medine, gönüller şehri oluyordu. Medine ismi gibi yumuşaktı, gönüllere dokunan bir isimdi. Gönüller yumuşaktı, Medine yumuşaktı. Gönüllerin sultanı oradaydı. Öyle buyuruyordu. Bir şeyde yumuşaklık varsa o güzeldir. Bir şeyden yumuşaklığı alırsanız onda güzellik adına bir şey kalmaz buyuruyorlardı. Ezel ve ebe sultanının rahmet elçisi Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu evinde misafirdi. Hazreti Eyyub El şunları söylüyordu. Resulullah evimize şeref verdiği zaman alt kata inmişti. Ben ve eşim Ümmü Eyyub ise yukarı katta kalıyorduk. Ben anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Ben benim yukarıda olmamı, senin ise altta bulunmanı hoş görmüyorum. Bu durum bana çok ağır geliyor. Siz yukarı çıksanız biz alt katta otursak daha rahat edeceğiz dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Ya Eba Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha uygundur.'' buyurdular. Ve alt katta oturdular. Biz de üst katta oturuyorduk. O sırada içinde su bulunan testimiz kırıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korktuk. Zevcemle hemen tek örtümüz olan kadife yorganımızı suyun üzerine kapattık, bastırdık diyordu. Peygamber efendimiz doğal olarak alt katı tercih ediyordu. Ziyaretçileri karşılamak, sohbet etmek noktasından Alt kat daha isabetli oluyordu. Ama Hz. Eyyub el-Hansari ve Zevcesi bu durumdan ciddi anlamda huzursuzlardı. Peygamber altta onlar üstte. Bu durum onların uykusunu kaçırıyordu. Giderek uykuları kaçıyordu, huzurlu bir şekilde uyuyamıyorlardı. Ebu Eyyub, Ya Resulallah, biz burada, siz aşağıda. Bu bize çok ağır geliyor. Siz lütfedip yukarı katta otursanız diyordu. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu Eyyub El Ensari'yi anlıyor ve teklifini kabul ediyordu. Şimdi Hz. Eyyub El Ensari radıyallahu anh çok rahatlıyor, huzur duyuyordu. Ebu Eyyub El Ensari tam peygamber iklimindeydi. Bütün varlığında huzur hissediyordu. Ne kadar hafif ve latih bir hava terennüm ediyordu. İnsanlığın öncüsüne heyecanla, aşkla hizmet ediyordu. Akşam yemeklerini hazırlatıyor, kendi elleriyle takdim ediyordu. Bir gün soğan ve sarımsak karışımından bir yemek yapmışlardı. Ebu Eyyub radıyallahu an Resulullah'a takdim ettiler. Az sonra geldiğinde yemeğe hiç dokunmadığını görünce son derece üzüldü ve Ya Resulallah! Anam babam sana feda olsun. Siz akşam yemeğini geri çevirmişsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yemekte bir koku hissettim. Ondan yemedim. Ben kardeşim Cebrail'i rahatsız etmek istemem. Bilesin ki insanı rahatsız eden şeyden melekler de rahatsız olur. Bunun üzerine Ebu Eyüp, "Ya Resulallah, yoksa o yemek haram mıdır?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır. Ben kokusu nedeniyle yemiyorum." buyuruyorlardı. Bir gün Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ümmetine öyle sesleniyordu: "Soğan ve sarımsak yiyenler mescidimize yaklaşmasınlar." Hoşça kalın.